3 Nisan, sadece bir tarihçi olan sıkı milliyetçi Amerikan misyonu taraftarı Paul Johnson'ın anıtsal Amerikan halkının tarihini okuyorum. Amerikan uygarlığı hızla çözülmekte olduğundan onun örüldüğü iplikleri yeniden anlamaya çalışıyorum. Bu çöküş, Bin Laden'in stratejik dehasıyla Dick Cheney ve George Bush'un taktik sersemliklerinin tüm zamanların en büyük devini, Kaybedebileceği tek savaş olan kendisine karşı savaşa sürüklediğinde 11 Eylül 2001 sonrasında başladı. Bu savaşı kaybetti ve kaybetmeye devam ediyor. Sonunda bu iç toplumsal, kültürel, siyasal, ekonomik savaş devi içerisinden lime lime edene kadar da devam edecek. 2016 yılından bu yana Birleşik Devletler bir iç savaşın sınırında. Şimdi Trump seçimleri kazanmaya hazırlanıyor gibi. Amerikan halkının aşağı yukarı yarısı ondan hoşlanıyor. Geçtiğimiz günlerde ellerinde yeterince silah yokmuşçasına silah almaya koşanların hoşuna gidiyor. Öbür yarı yani FBI ordunun bir bölümü, Kaliforniya eyaleti, New York eyaleti, başka bazı eyaletler ve özellikle büyük metropoller başkanın saldırganlığına içerlemiş vaziyette kendilerini büyük kozmopolit toplulukları daha sert Orta Batı'daki köyleri ise belki daha az vuran virüsün öfkesine terk edilmiş hissediyorlar. Trump, kendisine karşı yumuşak başlı davranmayan valiler karşısında yumuşak başlı olmayacağını söyledi. Nitekim Kaliforniya, merkezi devletten sağlık yardımı almıyor. O ülkede işler nasıl gelişecek bilmiyorum ama özel teşebbüs ve bireysellik kültürü virüs için adeta düğün davetiyesi olan Amerika'da, Salgının başka yerlere göre daha yıkıcı etki yapacağını ve salgından sonra müthiş şeyler olacağını sanıyorum. Second Amendment halkı büyük metropoller halkına karşı. Ya da tam tersi. Leopard desenli bir iç savaş mı? Bugün tuvalette La Repubblica'yı okurken 3. sayfada salgının azıttığı bir zamanda görevlerini yaparken ölen 68 doktor arasında onun çerçeve içinde fotoğrafını gördüm. Walter Tarantini, Mingetti Lisesi D sınıfının en yakışıklısıydı. Hem de yarışmasız filan en yakışıklısı. Sarışın, uzun boylu, açık renk gözlü, güler yüzlü, alaycı, neşeli, umursamaz. Biraz suratsız olsam ve Marx'ın kapitalini okusam da belki tam bu yüzden benden hoşlanırdı. Lise 2 ve 3'te sıra arkadaşıydık. O, ben, Pezzavento ve Terlicezi en arka sıra. Hafif anarşist bir dörtlü. Çok farklı da olsak dosttuk. Walter, Rizoli bir sokağında bir burjuva apartmanının 5. katında Gaizenda Kulesi'nin tam karşısında otururdu ve ben öğleden sonraları biraz felsefe anlatmak için onlara giderdim. Zira Ludovico Genova'nın kitabını okumaya niyeti yoktu. Kafasında Hegel'le Kant'tan başka şeyler vardı. Kızlardan çok hoşlanırdı. Zaten dediğine bakılırsa jinekolog olmak istiyordu. Oldu da. Ne kadar şapşal olduğunu siz anlayın. Forley'de çalışıyordu ve görevini yaparken ölen 68 doktordan biriydi. Boğazıma bir yumru durdu. Küçük fotoğrafını görünce perişan oldum. Doktor Tarantini 71 yaşındaydı ama fotoğrafta hala yakışıklı ve hem nazik hem hafif küçümseyen bir gülümsemesi vardı. 1967 yazındaki sınavdan sonra onu bir daha görmedim ve şimdi pişmanım. Eski okul arkadaşlarımın 10 yıl önceki yemeğine gitmediğim için içimden ağlamak geliyor. Ve onun beni sormuş olduğunu biliyorum. Onu bir daha görmedim ama gerçekten daha dünmüş gibi onu hatırlıyorum. E saçma sapan bir cümle çıkıverdi. Daha dünmüş gibi. Halbuki onu son kez 50 yıl önce görmüştüm. Sonra bu sabah tuvalette Republika'da. Üçüncü sayfadaki o küçücük fotoğrafa kadar bir daha görmedim. Psiko Çöküntü Günlükleri. Franco Bifo Berardi. Çeviren ve Okuyan Serhan Ada.